beşinci bölümü inşallah alacağız. Nerede kalmıştık? Ve innel mesajide lillahi fela ted'i meallahi ahada. Bu ayette kalmıştık. Buradan başlayalım inşallah. Rabbim sohbeti dinleyenlerden ve dinleyip öğrendikleriyle amel eden kullarından bizleri eylesin. Kalallahu azze ve cel Ve innel mesajide lillahi fela ted'i meallahi ahada. وقال الله عز وجل: "ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الظالمون لا يفلح الكافرون" ابن عثيمين رحمه الله بو 2 ayeti cerhederken şu şekilde tefsir ediyor. Diyor ki İbadetin çeşitlerinin bir bölümünü söz konusu etmekte ve bunlardan herhangi birine Allah'tan başkasına yönetmenin müşrik ve kafir olacağını zikretmektedir. İşte وَاَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدُوْمَ اللّٰهِ اَحَدَ اَيَتِ Şüphesiz ki mescidler Allah'ındır. O halde Allah ile birlikte hiç kimseye dua ve ibadet etmeyin. وَمَنْ يَدُوْمَ اللّٰهِ اِلٰهًا اَخَارٍ Kim bana dair hiçbir delil bulunmaksızın Allah ile birlikte başka bir ilaha dua ibadet ederse onun hesabı ancak Rabbinin katındadır. Kafirler için şüphesiz felaha ermezler buyurdu Allah Azze ve Celle. Ve burada birinci ayetin bu hususa delil şöyle oluşturuyor. Allah Azze ve Celle mescitlerin kendine ait olduğunu haber vermektedir. Dolayısıyla burada mescitler ile kasıt secde edilen yerler ya da secde ağzalarıdır. Buna bağlı olarak da o halde Allah ile birlikte hiçbir kimseye dua ibadet etmeyin manasındadır. Yani onunla beraber başkasına ibadet etmeyin ve yalnız ona secde edin. Allah'ı birlemek Allah'ı tanımaktan geçer. Ondan Başkasına secde etmeyeceksin. Allah'tan başka hiç, hiç hiçbir beşere secde etmeyeceksin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayacaksın. Allah'ı tazim ettiğimiz gibi birbirimizi tazim etmeyelim. Dolayısıyla burada onunla beraber başkasına ibadet etmeyin ve yalnız ona secde edin diyor İbn-i Ethemir Allah. 2. ayetin ve men yedû ma'allah ila ilahan aher ayeti İsa yüce Allah burada kendisiyle birlikte başkasına dua ve ibadet eden kimsenin kafir olduğunu açıklamıştır. Niçin? Çünkü burada kafirler hiç şüphesiz umduklarını ermezler buyurmuştu Allah azze ve celle ayette başka ayette. Ve buna dair hiçbir delil bulunmaksızın buyruğunda da birden çok ilah edinmeye dair bir delil olmasının imkansızlığı işaret vardır. Çünkü buradaki buna dair hiçbir delil bulunmaksızın buyruğu, durumu açıklayan bir vasıftır. Yoksa bu hususta delil olan herhangi bir şeyi kayıtlayan ve sınırlandıran bir vasıf değildir. Allah Azze ve Celle ile birlikte başka ilahın olabileceğine dair herhangi bir delilin bulunması nedir? İmkansızdır. Ve fil hadis Mu'allif Rahimuhullah Muhammed İbni Abdülvahhab Rahmetullahi Aleyhi kitabında devam ediyor ki ve diyor ki Ve fil hadis Hadiste geçen Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadiste Hadiste ''Ey, dua ibadetin özüdür.'' buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ve delilü kavlihi teala, bunun delili ise وقال ربكم rabbukum استجب لكم lakum.'' Rabbiniz buyurdu ki ''Ed'ûni estecib lakum.'' ''Bana dua edin de sizin duanızı kabul edeyim.'' Şüphesiz ''İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti.'' Şüphesiz bana ibadet Etmeyip de benden yüz çevirenler, benden istemeyenler, bana kibirlenenler seyed cehenneme dâhirîn. Muhakkak ki cehenneme alçaklık bir şekilde gireceklerdir, dâhirîn, zelil bir şekilde gireceklerdir buyurdu Allahu Azze ve Celle. İbn-i Azim'in bunları şerh ederken diyor ki, İslam, iman ve ihsan gibi ve, e, ve ibadete kapsamındaki dua diye sözünü ettiği ibadet çeşitlerinin delillerini ortaya koymaya başlamaktadır. Burada İslam zikredildiği zaman İ İslam, onun yanında iman ve ihsan üçü bir zikredilir. Burada Şeyh Rahimullah önce duaya dair delilleri zikrederek başlamıştır. İslam, iman ve ihsana dair delillerin açıklamaları da İnşallah ileride işleyeceğiz, göreceğiz inşallah. Burada müellif rahimullah, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen dua ibadetin ilidir. Eddua'u mukhul ibadet dediğimiz o dua ibadetin özüdür buyruğunu ve yine Allah azze ve cel şu ayette buyurmaktadır. وقال ربكم ادعوني استجب لكم وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين رب نسبوردوا كي بان دعاء ادين دي ادين كي انا ده سيزه اجابت Bana ibadette büyüklenenler var ya yakında hurhakir ve aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Mü'min Suresi 60. ayet. Bu ayeti kerime duanın ibadetten olduğunun delilidir. Eğer böyle olmasaydı dua emrinin akibinde bana ibadette büyüklenenler diye buyurması yerinde olmazdı. Buna göre her kim Ancak Allah'ın kadir olduğu bir şeyi Allah'ın kadir olduğu bir şeyi Allah bir şeyi, Azze ve Celle'den başkasından dua ederek isterse dua ettiği ister hayatta olsun ister ölmüş olsun müşrik ve kafirdir. Tekrar Allah Azze ve Celle'den başkasından dua ederek adam ölmüş gidiyor kabire Ya Şeyh'im bana şifaat eyle Ya Abdülkadir Ceylani Bana şunu ver, özellikle bir, bir hocadan duydum, diyor benim hayatım uçaklarda geziyor, diyor. Uçak bir düştü, ya gavuz diyorum, hemen uçak düzeliyor, diyor. Bu şirktir işte, küfürdür bu, Allah'tan istesene. Ve diyor ki ben bir ara tavaftaydım, Kabe'nin etrafında, bayağı kalabalıktı diyor, öyle izdiham geldi. Beni sıkıştırdılar. Ya Havuz dedim. Ya Abdülkadir Ceylani. Hemen diyor orası açıldı. Bu cehaletten başka bir şey değildir. Allah Azze ve Celle ayette şayet onlar duysalar dahi size icabet edemezler buyur Allah Azze ve Celle. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'den her kim Allah'ın kadir olduğu bir şeyi Allah Azze ve Celle'den başkasından dua ederek isterse, dua ettiği ister hayatta olsun, ister ölmüş olsun müşrik ve kafirdir. Müşrik ve kafirdir. Tabii ki geçen sohbetimizde ben bu şeyin açıklamıştım. Yine burada değinmekten bir yarar vardır. Örneğin mesela bir kişi putların arkasından veyahut da türbenin arkasından böyle dönüyor veyahut da bir türbeye kurban kesiyor veyahut da muska yapıyor veyahut da şirkin çeşitlerinden bir çeşit yapıyor. Hemen o adamı kafir diyebilir miyiz? Ha, sen kafirsin diye diyebilir miyiz o adama? Ehl-i sünnet âlimine diyorlar ki hayır o zahiren kafirdir. Ama ona hüccet oluşturmadığından dolayı ve bu yedi şart göz olunda bulundurarak hangileri mesela? El cehel, ve el hata, ve el teklid, ve el ikrah, ve el gazab, ve ikamet el hüccah. Bunları göz önünde bulundurarak o adama sen kafirsin diyemeyiz. Velev ki türbenin etrafında veyahut da kabirin üzerinde namaz kılsa bile o kişiye ne diyemeyiz? Sen kafirsin diyemeyiz. Niçin? Onu tebliğ etmek lazım. O adam cahil olabilir. Ve o da başkasını taklit etmiş olabilir. Tevil yapmış olabilir. Hüccet kendisine ikamet etmemiş olabilir. Gidip o adama anlatacaksın. Doktor hastasına nasıl yaklaşılır? Aynen sen de doktor gibi o insana yaklaşacaksın. Hemen sen kafirsin, sen şusun, busun dediğin zaman der ki ulan sen mi Müslümansın sadece? Çıkarıp Çıkarır bir al sana. Gittin günbürtü. Ne kazandık? Davetçilik bu değildir. Öğrencilik bu değildir. İlim talebesi bu değildir. Bu nedir? Bu cehaletten başka bir şey değildir. Onu güzel bir şekilde anlatacaksın. Bak kardeşim, Allahu Azze ve Celle Örneğin mesela, örneğin mesela, kabrin etrafını taaf ediyor. Gideceksin. Bak kardeşim, Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki: "Veliyettavafû bilbeytil atîk." Sadece Kâbe'nin etrafında tavaf edilir diye Allahu Azze ve Celle emrediyor diyeceksin. Nerede? İşte Kur'an-ı Kerim'de falan ayeti göstereceksin, açacaksın. Ve o da senin yapmış olduğun fiil, ve o da yapmış olduğun ibadet şu ayet ve hadise göre küfürdür. Yapma, etme, izah edilir, uyarılır, kendisi kendisine tebliğ edilir, hüccet oluşturulur. Buna rağmen bütün bu delillere rağmen bütün bu delillere rağmen sana derse "Yok kardeşim bu konuyla ilgili ne kadar hadis olursa olsun ne kadar ayet olursa olsun ben reddediyorum. Bu ibadetimden vazgeçmiyorum ve bu inançta kalacağım." sana derse işte o zaman kafir olacaksa olsun diyorlar ehli sünnet alimleri. O da tekfir meselesi çok önemli bir meseledir. Her insan yaptığı gibi e, bu, bu وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهِ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ ومن لم Şu ayetleri getirerek insanı kılıçtallar gibi tekfir ediyorlar. Bu doğru değildir. Adam cahil olabilir. Veyahut da birisini taklit etmiş olabilir. Tevil yapmış olabilir. Veyahut da efendimiz söyleyeyim, ikamet-ül hücre dediğimiz gibi kendisine ulaştırılmamış olabilir. Bütün bu şeyleri göz önüne bulundurarak Bu adamı ne yapamayız? Biz hemen velev ki dediğimiz gibi kabrin başına namaz kıldığını görsek bile hemen sen, sen kafirsin. Ne yapamayız? Diyemeyiz. Ona güzel bir şekilde tebliğ etmek lazım. Ettikten sonra yine inkar ederse, derse işte o zaman ehl-i sünnet alimleri kafir olacaksa olsun demişlerdir. Evet. Dediğimiz gibi Allah Azze ve Celle'den başkasından dua ederek isterse, dua ettiği ister hayatta olsun ister ölmüş olsun, müşrik ve kafirdir diyor burada müellif diyor Burada sıralamış diyor ki, birinin başka birine ey filan bana yemek yedir, ey filan bana su içir gibi sözle söylenerek hayatta olan bir kimseden güç, yetirebileceği bir şey istemesinden bir sakıncası yoktur. böyle bir şeyi ölmüş ya da gayip hazır olmayandan isteyen kimse müşriktir. Tekrar birinin başka birine örneğin dünyada başka birine ey kardeşim ey Ahmet ey, Mehmet, ey Mustafa bana su getir bana yemek getir bana şu ver. yardım istemek burada bir beis yoktur. Böyle bir şeyi ölmüş ya da gaib hazır olmayandan isteyen kimse de ne olur? Müşrik ve kafir olur. Ölmüş birinden istenilmez. وَلَاِنْ سَمِعُوا لَكُمْ مَسْتَجَابُوا لَكُمْ Allah Azze ve Celle Şayet sizi duysular dahil onlar size icabet edemezler. Burada Allah Azze ve Celle Çünkü ölü ya da hazır olmayan gaib bir kimsenin nedir? Böyle bir işin yapması imkanı yoktur. Adam ölmüştür. Uçacak hali yok ya, adam kabirde kemikler içürümüştür belki. Öyle ya, adam ölmüş. Böyle dua etmesi o kimsenin kainatta bir tasarrufun bulunduğuna inandığının delilledir. Bu sebeple o kişi müşrik olur Allah muhafaza. İkinci kısmı geçtiğimiz zaman burada ikinci bölüm diyor ki burada. Ne dedi kızım? geleceğim. Hadi koş koş. Hadi geleceğim. Tamam. <gülüyor> Devam Hadi kızım. Hadi. <gülüyor> Subhanallah. <gülüyor> Bil ki dua iki çeşittir diyor. Rahimullah. Birincisi Dilek duası, diğeri de ibadet duası. Dilek duası, Baba. ihtiyaçların istediği duadır. Yok kızım bir, bu benim bir. Hadi koş abla hadi koş koş koş koş. Bismillah. Dilek duası, ihtiyaçların istediği duadır. Kul, bunu. Rabbine yaptığından ibadet olur. Çünkü bunun muhtevasında Yüce Allah'a ihtiyacını arz etmek ve ona sığınmak vardır. Ayrıca onu Kadir, Kerim, Lütuf ve Rahmeti geniş olduğu itikadını da ihtiva eder. Kulun yaratılmışlarından bir bu şekilde dilek duası türünde istekle bulunması nedir? caizdir. Ancak istekte bulunmasın. istekte bulunmanın bu isteği yerine getirmeye muktedir ve isteği aklıyla anlayıp kavrayabilir olması gerekir. Bunun örneği daha önce geçen ey falan bana yemek yedir. gibi sözlerdir. İbadet duası ise ibadet duası ise dedik ibadet iki çeşidi iki çishtir. Direkt duası ve ibadet duası. İbadet duası ise Sevabı isteyerek ve cezasından korkarak dua edilen zata, ibadete bulunan duadır. Böyle bir dua Allah'tan başkasına yapılamaz. Böyle bir duanın Allah'tan başkasına yöneltilmesi, kişiyi dinden çıkaran bir büyük bir şirktir, büyük bir günahtır. Çünkü Allah Azze ve Celle, Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresinin, أبضينج آية buyurduğu gibi إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مداخرين Büyük edenler var ya onlar. Yakında hor, hakir, aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Buyruğunda söz edilen tehdide hakim olur. Mahkum olur. Ve delilü'l-khavf. Khavf'un delili ise. Ve delilü'l-khavf. Meallif Rahimullah kitabına. Ve delilül diyor ki. Qavlihi Teala. Korkunun delili ise فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ buyuruyor. Eğer mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Dediğimiz gibi burada kauf, korku duymak demektir. Bu da helak, zarar görmeye de eziyete uğramaya gibi sebep olur. Dolayısıyla burada meydana gelen nedir? Tepkidir. Çünkü Allah Azze ve Celle Şeytanın dostlarından korkmayı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Yalnızca kendisinden korkmasını emretmiştir Allah Azze ve Celle. Ve burada müellif Rahimullah bunu sıralarken demiş ki Havf üç çeşittir. Birincisi التابع, el El-Havf Burada tabi yani korku İnsanın aslında Ateşten, suda boğulmaktan korkması gibi Çünkü bundan dolayı kulun kınanması söz konusu olamaz. Allah Azze ve Celle فَاسْبَحَا فِي الْمَد۪ينَةِ خَائِفَي يَتَرَقَّبِ Derken, şehrinde korku ile gözükleyerek sabahı etti. Kasas Suresi'nin 18. ayette şeklinde söz etmektedir. Ancak eğer bu korku müellif rahimullahın da belirttiği gibi bir farzı terk etmeye ya da bir haramı işlemeye sebep oluyorsa olursa haram olur. Çünkü bir farzı terk etmeye ya da bir haramı işlemeye sebep olan her şey nedir? Haramdır. Çünkü Allah Azze ve Celle فَلَا تَخَافُهُمْ مُخَافُونِي in kuntum mu'minin Demiyor mu? Eğer mümin, mümin iseniz benden, onlardan korkmayın, benden korkun diyor Allah Azze ve Cell. Ve burada Allah'tan korkmak Havf övgüye ve diğer olabildiği gibi övgüye değer olmayabilir de. Tekrar Yüce Allah'tan korkmak havf övgüye değer olabildiği gibi övgüye değer olabilir. Eğer kişiyle Allah'a isyan arasında bir engel oluyor ve kişiyi farzları işleyip haramları terk etmeye götürüyor ise o korku havf övgüye değerdir. Çünkü bu gay elde edilikçe, edilecek olursa kalp huzur ve sükun bulur. Allah Azze ve Celle nimetleriyle sevinir ve onun mükafatına umar. Ve burada övgüye değer olmayan korku, havf ise kulu Allah'ın rahmetinden ümit kesmeye iten korkudur. Bu durumda kul hasret çeker, kendi kabuğuna çekilir. Hatta ümitsizliği güçlü olduğundan dolayı Masiyet işlemeye devam eder. Birincisi bu. İkincisi ise, dedik ki işte korku üç çeşittir. Birincisi, bunu anlattık. İkincisi, ibadet, hauf ibadet korkusu. El, -ibade. El ibadet. El ibadetil Bu herhangi bir kimseden korkup duyduğu, bu korkuyla o kimse ibadet etmesidir. Böyle bir korku ancak Yüce Allah'a karşı Duyulur. Bunun yüce Allah'tan başkasına yöneltmesi büyük şirktir. Üçüncüsü ise sırrı havf Bu da gizli korku. Bu da bir kimsenin bir kabirden veya kendisinden uzak olup bir etkisi olamayacak bir veliden gizliden gizliye korkması demektir. Alimler böyle bir korkunun da şirk olduğunu ne yapmışlardır? Kitaplarında ele almışlardır. Ve delilur raca ve delilur raca raca'ın delili ise dördüncü dersimizde ar-raca, el-havf, ar-rağbe bunları saymıştık ve bunları şimdi delillerini zikrediyor müellif rahimullah. Diyor ki Allah Azze ve Celle Kahf Suresinin 110. ayette buyurduğu gibi فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Artık kim Rabbine kavuşmayı ümit ediyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbinin ibadetinden hiç kimseyi ortak koşmasın buyurdu Allah Aziz Hocam. ابnü Etheim'in rahimu Allah'a Şöyle şerha diyor. Diyor ki insanın elde edilmesi kuvvetle muhtemel olan bir şeyi umması ümit etmesi demektir. Ve burada bazen diyor ki bazen elde edilme ihtimali uzak olan bir şey hakkında yakın olduğu kabul edilerek ne olur? Kullanılır. Tezellül, alçalma ve hudu boyun eğmeyi içeren bir reca umut ancak Allah'u azze ve celle'ye karşı duyulur. Böyle bir umudun Allah'tan başkasına bağlanması ümit edenin kalbinin durumuna göre ya küçük ya da büyük şirktir. Müellif Rahimullah buna dair şu ayeti delil göstermektedir diyor ki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 Ve burada diyor ki bil ki muallif rahimullah bil ki ölmeye değer olan reca ancak Allah'a itaat edip bu itaatin sevabını bekleyen ya da masumiyetlerinden tövbe edip tövbesinin kabul edilmesini ümit eden kimselerin ricasıdır diyor. Burada amelsiz bir ümit, reca ise sadece bir aldanmış ve yerilen boş bir temennidir diyor rahimullah. ve delilu tevekkül tevekkülün delili İsa kıvlihi teala Allahu azze ve celle şu buyrulur diyor ve alallahi felyetevakket fe tevekkelu in kuntum mu'minin şayet mümin İsanız o halde Allahu azze ve celle'ye tevekkül edin buyuruyor maide suresi 33. ayet başka ayette ve men yetevakkale ala llahi fehuve hasbuh her kim Allah'a tevekkül ederse Allah kendisine yeterdir Subhanallah. Allahu Ekber. Ve men ye tevekkere Allah. Fe huve hasb. Burada İbn-i Usaymin Rahimullah bu ayetlerden şöyle açıklama yapıyor. Diyor ki, Bir şeye tevekkül etmek, ona güvenip duymak, dayanmak da burada güvenip duymak, elde etmek demektir diyor. Bir şeye tevekkül etmek, ona güvenip duymak demektir. Yüce Allah'a tevekkül etmek ise menfaatlı şeylerin sağlanmasında, zararlı hususların önlemesinde ve Yüce Allah'ın yettiğine, O'nun bunları yapabileceğine güvenmek demektir. Böyle bir tevekkül Yüce Allah'ın Celle Celaluhu şu ayeti delil gösterilmektedir. وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوا in kuntum mu'minin, Şayet mümin iseniz o halde Allah'a tevekkül edin. Buyurdu Allah Azze ve Celle. Şayet mümin iseniz o zaman Allah'a tevekkül edin. Yani Allah'tan isteyin. Allah'tan başkasına yönelmeyin. Allah'tan başkasından yardım dilemeyin. Allah'tan başkasından dilek dilemeyin. Allah'tan isteyin. Ve alallâhi fel yetevekkeli l-mü'minûn el in kuntûn. Mu'minin buyurdu Allahu Azze ve Celle. Ve alallâhi fetevekkelû in kuntum mu'minin. Şayet mü'min iseniz o halde Allah'a tevekkül elin. Ve men yetevekkel alallâhi fehuvâ hasbuhu. Başka ayette Allahu Azze ve Celle buyuruyor. Ve burada kul samimi olarak yüce Allah'a güvenip dayanırsa kendisi için önemli hususlarda Allah ona yeter buyuruyor. Çünkü وَمَنْ يَتَوَكَّلَ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ayeti, her kimdi Allah'a tevekkül ederse, Allah ona yeterdir. Bu ayetin devamında, Yüce Allah tevekkül edenleri, اِنَّ اللّٰهَ بَهْلِغُ اَمْرِ Şüphesiz ki Allah, emrini yerine getirendir, buyurdu. Çünkü hiçbir şey O'nun istediği gerçekleştirmekten yana acze düşüremez. Burada Rahimullah burada sıralamış diyor ki İlem, tevekkülün çeşitleri vardır. Tevekkülün, tevekkülün burada çeşitleri vardır. Diyor. Ve burada sıralamış Rahimullah. Bunların birincisi, birincisi diyor ki Yüce Allah'a tevekkül etmek, Allah'a tevekkül etmek. Bu nedir? Bu imanın kemalinden ve samimi imanın alametlerindendir. Allah tevekkül etmek. Burada tevekkül kendisi olmaksızın imanın tamamlayacağı bir farzdır. Çünkü bunun delili daha önce zikretmiştik. İkincisi ise sırrı tevekkül. Bu nedir? Bu menfaatın sağlaması Ya da zararın önlemesi için bir ölüye güvenip dayanmaktır. Bu nedir? Bu büyük şirktir tabi. Büyük şirktir. Çünkü kişi bu durumu ancak ölümün kainatta gizli bir tasarrufun olduğunu inandığı için düşer. Bu ölümün bir peygamber bile veli ya da yüce Allah'ın düşmanı bir tağut olması arasında bir fark yoktur. Ne demek istiyor burada? Velif rahımullah diyor ki yani veli ki Aleyhissalatu vesselam'dan Ali Sattu vesselama bile tevekkül edemezsin. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ölmüştür. Ona tevekkül edemezsin. Ya da Allah'ın düşmanı bile tağut olması arasında bir fark yoktur diyor. Sadece Allah'tan Allah'tan isteyeceksin. ondan medet umacaksın ona tevekkül edeceksin üçüncüsü ise başkasının tasarrufu altında şeyler hususunda onun mertebesinin yüksek olduğu ve teve tevekkül edenin mertebe olarak ondan daha aşağı olduğu inancıyla başkasına tevekkül etmektir bunun örneği geçiminin karşılaması gibi şeylerde böyle bir kimseye güvenmektir bu da küçük şirktir için Küçük edilir. Çünkü kalp böyle birine kuvvetle bağlanır ve ona güvenir. Eğer bir kişiye sadece bir sebep olarak güvenir, onun muhasasıyla bunu takdir edenin Allah olduğunu inanırsa, güvenilen kimsenin bu hususun elde edilisi elde elde edilmesinde doğru ve sağlıklı bir etkisinin olması şartıyla böyle bir güvende mahzur ol, mahzur yoktur. Allah olduğuna inanırsa güvenilin kimsenin bu hususun elde edilmesinde doğru ve sağlıklı bir etkis e etkisinin olması şartıyla böyle bir güvende mahzur yoktur. Dördüncüsü ise tevekkül edenin tasarruf ettiği hususlarda vekaletin caiz olduğu alanlarda başkasını vekil tayin etmek suretiyle tevekkül etmesi. Böyle bir bir tevekkülde kitap ve sünnet icmanın delilleriyle delaletiyle herhangi bir sakınca yoktur. Nitekim Allahu Azze ve Celle ya <gülüyor> beniye اذهبوا فتحسسوا min Yusuf ve ahie buyurmuyor mu? Oğlarım gidin. Yusuf'u ve kardeşini arayın araştırın buyurdu Allah Azze ve burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadakayı zekatı toplamak üzere toplama memurları ve korucuları tayin ettiği gibi hadlerin isbab, isbat ve uygulamasında da görevliler Tayin etmiştir burada. Örneğin mesela Ali İbni Talib radıyallahu anhında da hac esnasında kestiği kurbanlıkların derilerini ve üzerindeki semer ve diğer takımlarını sadaka olarak vermek ve kendisi bizzat altmış üç deve boğazladıktan sonra yüzün geri kalanlarını boğazlamak üzere görevlendirmişti. İcmada böyle bir tevekkülün vekil tayin etmenin caiz olduğu şeklinde gerçekleşmiştir. niçin? Çünkü burada bu hususta vekaletin genel olarak caiz görüldüğü bilinen nedir? Bir konudur. Bilinen bir konudur. Ve burada ve delil-i ragbe, ragbetin delili ise müellif rahimeullah bunu şöyle burada sıralamış. Diyor ki: "Ve delil-i ragbe ve rehbe ve huşûu ve kıvlihi teala ragbeten, delili Allahu azze ve celalinin şu buyruğudur." إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والدليل الخشية خشية الدليل إيسا قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني فلا تخشوهم وخشوني diyor ki inhem kanu isariun fi'l hayrat ve yedununa ragban ve rehban ve kanu lana khashin Şüphesiz onlar hayırlı işlerde yarışırlar. Rahmetle ve rahmetle bize dua ederler. Bize huşu duyan kimselerdir. Başka ayette ise o halde onlardan haşet duymayın benden duyun buyurdu Allahu Teala. Ve burada İbn-i Utemir Rahimullah bu ayetleri şerîh ederken diyor ki rahbeti rahbetten başlamış diyor ki rahbet sevilen bir şeye kavuşmayı istemek ve sevmektir. Rahbet demek burada sevilen bir şeye kavuşmayı istemek ve sevmektir. Rahbet ise korkulan şeyden kaçma sonucunu doğuran korku demektir. O halde Bu beraberinde amel bulunan bir korku çeşididir. Huşu ise rahbet ve huşu ise Yüce Allah'ın kevni ve şerri hükümlerine teslim olacak şekilde onu azaveti önünde tezellül, alçanma ve eğilmelidir. Eğilmedir. Muellif bu üçünü bu şekilde açıklıyor. İbn-i İzmir Rahimullah. Müellif Rahimullah'da Muhammed İbn-i Abdül Vahhab Rahimullah diyor ki zikrettiği bu ayeti kerimde Yüce Allah'ın halis kullarını rahbetle ve rahbetle ve huşu duyarak Yüce Allah'a dua etmekle nitelendirmektedir. Burada dua hem ibadet anlamıyla duayı hem de dilekte bulunmasından duayı kapsamaktadır. O halde bu seçkin kullar Yüce Allah nezdinde bunalılara rahmet ederek, onun mükafatını isteyerek ve cezasından ve günahlarından, sonuçlarından korkarak dua ve ibadet etmektedirler. Burada mümin bir mümin Allah Azze ve Celle'ye giden yolda korku ile ümit arasında olması gerekiyor. Çünkü itaat halinde ümidinin daha baskın gelmesi gerekir. Ki itaatte karşı bir gayreti olsun ve kaburu ümit edilsin. Bir günah işleyecek olursa korku baskın gelmeli ki o günahtan kaçıp cezasından kurtulabilsin. Ülema'dan biri şöyle demektir, e e demiştir. Hastalık halinde umut tarafı, sağlık halinde ise korku tarafı ağır basmalıdır. Niçin? Sorulduğu zaman diyor ki Çünkü hastanın kalbi Kırıktır. Belliği Zayıflamıştır. Belki de Eceli yakınla yakınlaşmıştır. Ve ölecektir Diyor. İşte bu haliyle Yüce Allah hakkında Güzel zam beslemelidir. Sağlıklı halde ise Uzun süre hayatta kalmayı Ümit etmektedir. Ve çalışabilecek Amelde bulunabilecek Haldedir. Bu hal onu azgınlığa ve serkeşliğe itaatsizlik itebilir. Burada serkeşlilik yani itaatsizlik demektir. Bu durumda böyle bir halde kurtulabilmek için korku tarafı ağır basmalıdır diyor. Bir diğer görüşe de diyor ki bir diğer görüşe göre korku Ve ümit aynı şekilde birbirine eşit olmalıdır diyor. Niçin sorulduğu zaman diyor ki Ümit Allah'ın mekrinden kişiyi emniyete düşmesinin korku da Allah'ın rahmetinden ümit kestirmesin. Tekrar Allah'ın mekrinden kişiyi emniyete düşürmesin korku da Allah'ın rahmetinden ümidi kestirmesin. Çünkü her iki durumda. da Çirkin her iki durumda çirkindir ve kişiyi helaka götürür diyor. Haşyet ise korktuğu kimsenin azametini ve egemenliğin kemalini bilme esasında dayalı korkudur. Çünkü Allahu Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi'nde şöyle buyuruyor. İnne ma yahşallahu min ibadihi'l ulemâ inma yahsha Allah min ibadihi al-ulema kullu ra'sinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar yani onun azametini ve egemenliğin kemalini bilenler korkar buyur Allah azze ve celle buna göre haşiyet hauf korkudan daha güzel bir anlam içerir ara aralarındaki fark şu örnekle açıkça anlaşılabilir örneğin mesela bir kimse Bir kişiden korkar ama onun kendisine güç yetirip yetirmeyeceğini bilmezse buna havf denir. Eğer bir kimse kendisine güç yetirebileceği bildiği bir kişiden korkacak olursa bu da haşettir Ve burada havfin hükümleri ve kısımlarıyla ilgili söyleyenler haşetin hükümleri ve kısımları hakkında da söylenebilir. Burada müellif rahimullah ve delilül enâbe El-İnabe, kavlihi teala, inabenin delili ise, ve enibu ila rabbikum ve eslimu leh. Rabbinize inabe edin, yani, Rabbinize dönün, ve ona teslim olun. Zümer suresi 45. ayet. İbn-i Utheym'in bu ayeti şerh ederken, diyor ki, inabe demek, itaat ederek ve isyanda kaçınarak Yüce Allah'a dönmek demektir. Allam itibarıyla burada tövbe yakındır ancak Yüce Allah'a güvenip dayanma ona sığınma gibi hususları içirmesinden ve sadece Yüce Allah'a yapabilen bir amel olmasından dolayı tövbeden daha ince bir manası vardır. Bunun delili ise Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de وَاَن۪يبُوا اِلٰى رَبِّكَ مُوَاسْلِمُوا لَهُ Rabbinize inabe edin ve yalnız ona teslim olun buyurdu. Ve burada Yüce Allah Celle Celaluhu yalnız ona teslim olun buyruğundan kasıt şer'i İslam yani şer'i teslimiyettir. Bu da Yüce Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olmak demektir. Çünkü Yüce Allah'a teslim olmak diğer bir ifadeyle İslam iki türdür diyor. Burada birincisi kevni, İslam teslimiyet. ikincisi ise şer'i, İslam teslimiyet. Yani birincisi bu yüce Allah'ın kevni hükümlerine teslim olmaktır. Kevni teslimiyet demek göklerde ve yerde bulunan müminiyle kafiriyle, iyisiyle kötüsüyle bütün insanlar içinde geneldir. Herhangi bir kimsenin Böyle bir teslimiyete karşı büyüklenmesi ve baş kaldırması mümkün değildir. Çünkü Allahu Azze ve Celle "Ve lahu esleme men fi's semawati ve'l ard tu'an ve kerhen ve Allahu Ekber. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi ister istemez ona teslim olmuştur ve ona döndürüleceklerdir. Sıkışsa kaç bakalım nereye kaçacaksın? Yer Allah'ın mülküdür. Arz Allah'ın arzıdır. Nereye kaçacaksın? Kaçış mı var? Kaçış mı var? Göklerde ve yerde kim varsa tekrar göklerde ve yerde kim varsa hepsi tav'an ve kerhan ister istemez ona teslim olmuştur. Ve ona döndürüleceklerdir. Minha <gülüyor> halaknakum ve فيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ikincisi ise şer'i İslam teslimiyeti Şer'i İslam teslimiyeti demek yani yüce Allah'ın şer'i hükümlerine teslim olmaktır. Bu ise Allah'a itaat eden resullere onlara güzellikle tabi olan kimseler hakkındadır. Onun Kur'an-ı Kerim'de pek çok değili vardır. Bunlardan biri de müellif rahmetullah aleyh batınde ayet-i kerim hangi Diyor ki burada ve delilü'l isti'ane kavlihi teala "İyyake na'budu ve iyyake nesta'in." İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. Ve fil hadis Yalnız sana ibadet eder. Ve yalnız senden yardım dileriz. Ölülerden değil. Evliyalardan değil. Allah dostlarından değil. Filan şerhten değil. Filan evliyetten değil. Sadece Allah'tan dileyin. Benden dileyin diyor Allah. Başka ayette. Ve izâ se'eleke ibadî annî inni karib. Şayet kulların bana sorarlarsa. Ey Resulüm ben yakınım. Demiyor ki burada Allahu Azze ve Celle söyle ya Muhammed ben yakınım. Hayır, ben yakınım diyor Allahu Azze ve Celle. Ve izâ sâlek ibâdî annî demiyor burada kul innî qarîb. Hayır. Ve izâ sâlek ibâdî annî innî qarîb. Innî qarîb. Ben onlara yakınım. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz ey Rabbim. Ve hadis-i şerifte yardım dileceğin vakit Allah'tan dile. وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ Allah'a tevekkül et. Tevekkül edeceksen ondan başka tevekkül edeceği merci yoktur. Ona yönel, ona yalvar. Baktın böyle. Dünya boş. Tonlar kadar binahlar var. Ellerini açtın. Muhammed Hasan, Allah uzun ömürler versin. Diyor ki baktın böyle düşün, böyle karanlık bir odaya gir diyor. Şöyle beş dakika dur kendi kendine diyor. Ondan sonra diyor ellerini aç. Ve de ki ilahi ve seyyidi ومولاي عبيدك سواك كسيل وليس لي الا انت الهي اريدك ولا اطيق احبك ولا استطيع تخطفني نفسي ويغرني الهوى ويتخطفني الناس فخذ بيدي وانصرني على كل ما يشغلني عنك اسجد وابكي دير رح الله علمي ارطس ندمك يسيو diyor الهي وسيدي ومولاي Rabbin benim سيدimsin. Beni gözeten, koruyan sensin. Abiduka siwa yakil. Şu gördüğün kulun var ya, kesildir, zavallıdır. Velis li illa ent. Senden başka çalacak kapım yoktur. Yalnız bir derdim var ya Rabbi. Seni حبuk ولا استطيع. Seni sevmeye çalışıyorum ama sevemiyorum. Sevemiyorum. Ve la estati'i. Niçin? Çünkü tahtafuni nefsi, nefsim bana galip geliyor. Ve yegurnil heva ve yetekattafunin nas. Nefsimin hevasına gidiyorum. Ve yetekattafunin nas. İnsanların, insanların akışına gidiyorum. Ya Rab, fe khuzbiyedi ileyk, elimden tut. Ve ansurni ala kulli meyjguni ank Ve Bütün batıl Olan şeylerden Bütün şeytani Şeytani olan bütün hükümlerden Ve bütün Günahlardan Beni koru ve imanımı Kor ya Rabbi diye Bunları dedikten sonra Secdeye kapan Ve ağla diyor Nasıl diyor Çocuk babasından bir şey istediği zaman babasından vermediği zaman çocuk ne yapar? Ağlar değil mi? Öylece Allah'tan istediği zaman sana vermediği zaman secdeye kapan ve ağlan diyor. Ağla diyor. Ağla diyor. Çocuk babasından bir şey istediği zaman babası verme, vermence ne yapar? Çocuk ağlar değil mi? Öylece ağla Allah Azze ve Celle. Sana vermediği zaman ağla diyor. Yalvar diyor. Zeril bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye zelil bir şekilde secdeye kapın diyor. Muhammed Hassan. Allah onu muvaffak kılsın. Ve burada el-ist'ane yardım dilemek dedik. Bu kulun Rabbi için tam anlamıyla alçalıp küçülmesini işini ona havale etmesi ve onun yeterli olduğuna İnanmasını içerir. Böyle bir ihsanı ancak Yüce Allah'a yöneltilir. Çünkü <gülüyor> Yüce Allah Azze ve Cel yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Bak burada yalnız senden şeyhten değil, evliyadan değil, değil, değil, değil yalnız Allah'tan yalnız Allah'tan Yüce Allah, mamul olan İyyeke'yi öne alarak has kılma anlamını ne yapmıştır burada? Vurgulamıştır. Kur'an-ı Kerim nazil olduğu dil olan Arapça dili, Arap dili kaidelerine göre böyle bir ifade hasr ve ihtisas anlamına gelir. Hasr ne demek? Geçenlerde söylemiştik. Hasr, yani bu amel veyahut yapılacak herhangi bir amel mutlak manada yüzde yüz niyetlere göredir. İşte bunu hasır ifade ediyor. Buna göre bu türden bir isyanının Yüce Allah'tan başkasına yöneltilmesi kişiyi dinden çıkartan bir şirftir. Rabbim korusun. İkincisi ise dedik birincisi Allah'tan ishane. İkincisi ise yaratılmışlardan güçlerinin yetebileceği hususlarda yardım isteme. Bu da kendisi için yardım istenen şeyin durumuna göre değişir. Eğer kendisi için yardım isteyen husus bir iyilik ise bu hem yardım isteyen için caizdir hem de yardım eden için bu hususta yardımcı olması meşri olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ve te'avenu alel birri ve te'kva. iyilik. Ve takla üzere birbirinizle yardımlaşın buyurmaktadır. Eğer bu bir günah üzere olursa yardım isteyen içinde yardım eden içinde haram olur. Niçin? Çünkü Allah Azze ve Celle başka ayette maide suresinde <gülüyor> Elhamdülillah <gülüyor> Günah işlemek ve haddi aşmak üzere yardımlaşmayın buyurdu. Azze ve Celle. Burada eğer mübah bir hususta olursa hem yardım isteyen hem yardım isteyen için hem de yardım eden için nedir? Caizdir. Bazen yardım eden başkasına iyilik yapma sevabı da olabilir. Dolayısıyla burada bir kimsenin yardım etmesi Allah'ın ve ehsinu inna allaha yuhibbu el muhsenin İhsan edin. Muhakkak Allah ihsan sahiplerini sever. Buyruğu dolayısıyla burada meşru bir iş olur. Üçüncüsü ise diri olan, orada hazır bulunan ancak gücü yetmeyen bir yaratılmıştan yardım istemek. Böyle bir yardım isteme boş bir iştir. Ve hiçbir faydası yoktur. Eğer ağır bir yükü taşımak üzere güçsüz ve zayıf birinden yardım istemek gibi. Dördüncüsü ise mutlak olarak ölülerden ya da hayatta bulunan kimselerden <gülüyor> elhamdülillah yerine getirmeye güç getirmeyecekleri gaybi bir iş hakkında yardım istemek. Bu da nedir? Şirktir. Niçin şirktir? Çünkü böyle bir şeyi ancak bu kimselerin kainatta gizli bir tasarrufların bulunduğuna İnanan kişi yapar. Beşincisi ise Yüce Allah'ın sevdiği bir takım amel ve hallerle yardım istemek. Esta'inu bis sabri ve salâ buyurdu Allah Azze ve Celle. Allah. Burada müellif rahimullah burada Mu'Allif rahimullah birinci tür yardım istemeye yüce Allah'ın yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz buyruğu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yardım dileceğin vakit Allah'tan dile hadisini delil göstermektedir. Ve ize iste'ante feste'in billah hadisi Ahmet bin Hanbel ve Tirmizi rivayet etmişlerdir. Ve deril isti'adeti İstiazetin delili ise Allah Azze ve Celle Kul e'udu bi Rabbil felek ve kul e'udu bi Rabbin nas Diyor ki İstiazı ederim Sığınırım Sabahın Rabbine Ve de ki istiazı ederim sığınırım İnsanların Rabbine Bunu delil gösteriyor Ve burada istiazı Ey sığınma talebinde bulunmak Hoşlanmayın bir şeyden Himaye edilmeyi istemektir Buna göre istiazede bulunan kişi, sığındığı kimsenin himayesine girmiş ve ona güvenip, dayanmış, ona bağlanmış demektir. İstiazenin, sığınmanın burada birkaç çeşidini saymıştır. rahim Allah. Birincisi ise diyor ki, Yüce Allah'a istiazede bulunmak. Yani, bu ona en, ileride, en ileri derece muhtaç oluşu ve ona bağlanıp duymayı ona yettiği ve onun hal hazırda gelecekte küçük büyük insan ya da insandan başka her şeye karşı tam anlamıyla himaye edeceğine inanmayı ne yapar? içerir Çünkü bunun delili Yüce Allah'ın de ki sığınırım sabahın Rabbine yarattığı şeylerin şerrinden buyruğunu suret el felak sonuna kadar devam eden buyruklar ile yine Yüce Allah'ın de ki sığınırım insanların Rabbine, insanların melikine insanların ilahına vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden buyruğundan itibaren surenin en nas sununa kadar olan bölümlerdir. İkincisi ise Yüce Allah'ın kelamı. Azimeti, izzeti ve buna benzer sıfatlarından herhangi biriyle istazede bulunmak. Çünkü Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, buyurduğu gibi eûzu bi kelimatillahi temmati min şerri me halak yarattıkların şerrinden Allah'ın tam ve eksiksiz kelimelerine sığınırım buyurdu ve eûzu bi ademetike en eğtâle min tehti altından bilmedik bir şekilde yakalanıp helak edilmekten senin azametine sığınırım ya Rabbi. Ve burada acı yani istirap ile ilgili duasından şöyle buyurmaktadır. Eûzu bi'izzetillah ve kudretihi min şerri me ecidu ve uhdiru Hissettiklerimin ve kurkup çekindiklerimin şerrinden Allah'ın izzeti ve kudretine sığınırım. Bu da üstümde geçiyor. E'udzu bi redaaka min sakhatik. Başka başka duada diyor ki senin gazabından rızana sığınırım. Başka kul huvel kadiru ala an yeb'at aleikum azaban min fowkikum. Deki bize üstümüzden bir azap göndermeye elbette kadir olandır. Buyruğu nazil olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "Eûzu bi vechike Rabbi min yezne sığınırım" diye dua etmesi de bu tür istiazanın delilleri arasındadır. Üçüncüsü ise ölülere ya da hazır olmayan ve sığınma talebine karşılama gücüne sahip olmayan canlılara istiâze. Bu nedir? Bu şirktir. Çünkü Allah'ın şu buyruğundaki istiâze sığınma bu türündendir. Buyurduğu gibi Allah Azze ve Celle وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعُذُونَ بِرِجَانٍ مِنَ الْجِنِّ يَعُذُونَ بِرِجَانٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ رَهَقًا Bir gerçek de şu ki insanlardan bazı kimseler, insanlardan bazı kimseler Çinlerden bazı kimselere sığınırlardı. Böylece onların azgınlıklarını arttırırlardı. Dört, insan mekan ya da bunların dışındaki yaratılmışlardan kendilerine sığınması mümkün olan şeylere istihaze bulunmak. Böyle bir istihaze sığınma nedir? Caizdir. Çünkü bunun delili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fitnelere dair hadislerde... geçen şu ifadelerdir men teşerrafa leha teşrifü ve men وجeda melce'en fel yaud bihi diyor tekrar men teşerrafa leha teşrifü ve men وجeda melce'en fel yaud bihi o fitne kendisine doğru yaklaşana yakınlaşır kim bir sığınak ya da bir barınak bulursa ona sığınsın. Bu da Buhari'de geçiyor. buhari Müslim'de geçmektedir. Burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sığınak ve barınağı şu ifadelerle açıklamıştır. Femen kâne lehu ibulun ibilin ibilun fel yel bi ibli kimin develeri varsa gitsin develerine katılsın buyurdu. Yine Müslim'in sayhinde Cabir radıyallahu anh'ından rivayet ettiğine göre mahzun oğullarından bir kadın gelerek hırsızlık yapmış. Kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirdiler. Kadın Ümmü Seleme'ye sığındı. Yine Müslüm'ün sahihinde Ümmü Seleme radıyallahu anh'ından gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur Ya'udhu a'idhun bil beyti feyub'a'tu ileyhi be'thun Bir kişi Beytullah'a sığınacak ve onun üzerine bir ordu gönderilecek. Sığınan eğer zalimin şerrinden sığınacak olursa böyle bir kimsenin mümkün olduğu kadar barındırılıp himaye edilmesi gerekir. Eğer haram bir fiili işlemek ya da farz olan bir işten kaçmak için sığınma talabinde bulunuyorsa böyle birisinin himaye edilmesi haram olur. Tekrar. Diyor ki burada, eğer haram bir fiili işlemek ya da farz olan bir işten kaçmak için sığınma talebinde bulunuyorsa, böyle birisinin himaye edilmesi haram olur. Burada müellif rahimullah bunu sıralarken diyor ki, Ve deyül istigasa, istigasenin delili ise, İz istagisu, ist testis, تَسْتَغ۪يثُونَ رَبَّكُمْ فَسْتَجَابَ لَكُمْ Ayeti Hani siz Rabbinizden istigase de bulunuyordunuz da duanız kabul etmişti. Burada Şeyh Rahimullah İbn-i bunu açıklarken diyor ki istigase şiddetli sıkıntı ve helaktan kurtulmak için imdat istemek demektir. İstigase birkaç kısımdır diyor. ve burada birincisini Allah azze ve celleden istiqas etmek diyor sıralamış birincisi diyor ki Allah azze ve celleden istiqas etmek bu amellerin en faziletlerinden ve en mükemmellerin mükemmellerindendir. Resulullah sallallahu aleyhi ve, ve onlara tabi onların izledikleri yoldur bu çünkü bunun değeri ise Şeyh Rehmanullah'ın söz kursu ettiği iz. تَسْتَغِيْتُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اَمْن۪ي مُمِدُّتْكُمْ بِالْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِف۪ينَ Hani siz Rabbinizden istiğasede bulunuyordunuz da muhakkak ben birbiri ardınca bin melek ile yardım ediyorum diye duanız kabul olmuştur. buyurmuştu. Ayeti bu husus Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müşriklerin bin kişi olduklarını gördüğü ashabın ise 310 küsür küsur kişi olduğunu Bedir gazvesinde olmuştur. Bunu görünce kendisi için hazırlanmış gölgeli girip kıbleyi dönük halde ellerini kaldırarak Yüce Allah şöyle dua etmiştir. Allahümme en cizli me ve Allahümme ''İn tuhlike hâzihil isâbetu min ehli el-islam la tu'bed fi'l-ardu'' ''Allah'ım bana olan vaazini gerçekleştir. Allah'ım eğer şu Müslüman topluluğu helak edecek olursan yan yüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacaktır. İbadet edilmeyecektir.'' diye dua etti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Burada sallallahu aleyhi ve sellem ridası omuzlarının üzerinden düşünceye kadar ellerini ellerini yukarı doğru kaldırarak Rabbinden istihaz etti. Ebu Bekir radıyallahu anh ridasını yerden kaldırıp omuzlarının üzerine koydu. Ve arkasından durup şunları söyledi. Ey Allah'ın Resulü Rabbine bu kadar yalvarıp yakarken yakarman yeter. Rabbine Bu kadar yar varıp yakarman yeter. Şüphesiz ki o sana verdiği vaadini gerçekleşecek, gerçekleşecektir. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle bu ayeti, kerime indirdi. Ölülerden ya da hazır olmayan ve yardım talebi karşılama gücü sahip olmayan canlılardan istiğase, بشكر ومن يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض اله مع الله قليلا ما تذكرون اَمَّنْ يَجِيبُ الْمُطَرَّ اِذَا دَعَى وَيَكْشِفُ السُّءٍ وَيَجَعَلُكُمْ خُلِفَاءِ الْأَرْضُ اَا اِلٰهُمْ مَعَ اللّٰهُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ Şirk koştuklarınız mı hayırlı yoksa darda kalanın kendisine dua ettiğinizde duasını kabul edip kötülüğü gideren ve sizi yeryüzünün halifeleri yapan mı Allah mı hayırlı kim daha hayırlı Allah ile bir Allah ile beraber bir ilah mı ne kadar az düşünüyorsunuz diye bu ayet indi. Üçüncüsü ise Rahimullah'ın sıraladığı diyor ki hayatta olan bilen yardım etmeye gücü yeten kimselerden istigase dilemez. Yani bu nedir? Caizdir. Dediğimiz gibi tıpkı bu e, gibi kimselerden yardım istenmesi caiz olması gibi. Çünkü Allahu Azze ve Celle ayette fa-stağa fa-stağa fi min şî'atihi alal allazi min adûhi buyuruyor. Taraftarlardan olan kimse Düşmanından olan kimseye karşı olan istigası da bulundu. Hani Musa ona bir yumruk vurarak ölümüne sebep oldu. Kasas suresi 15. ayet. Dördüncüsü ise gizli bir kuvvete sahip olduğuna inanmaksızın hayatta olan ancak gücü yetmeyen bir kimseden istigası. Mesela örnek verecek olursak... Ee, Suda boğulmak üzere olan bir kimsenin feşli bir adamdan yardım istemesi gibi. Bu nedir? Bu boş bir iştir. Niçin? Çünkü kendisinden imdat istediği kişi ile alay, ile alay etmektedir bu. Bundan dolayı böyle bir şey yasaktır. Bir diğer sebep ise suda boğulan kimsenin bu davranışı başkalarını aldatabilir. Bu davranış sebebiyle onlar bu feşli kimsenin darda kalanları kurtaran gizli bir gücünün olduğu nedir? Vahmine kapılabilirler. Vahmine kapılabilirler. El-Zabh Delili ise El-Zabh Zabh'in delili ise Kul inne salati ve nusiki ve mehyaya ve memati lillahi Rabbil alemin De ki Şüphesiz benim namazım Kurbanım Kesmem Hayatım ve ölümüm Alemlerin Rabbi olan Allah içindir La şerike lehu Ve bizelike umird Ayetin devamı Ve min sünne Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Hadiste buyurduğu gibi Lanet olsun men zebhı lı gayrillah. Allah'tan başkasına kurban kesene Allah lanet etsin buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar ne yapıyorlar? Türbelere kurban kesiyor. Allah muhafız. Allah muhafız. Ya Rab bizleri koru ya Rab. Zebh burada. <gülüyor> zevh demek dilimizde kurban kesme anlamına gelir zevh özel bir şekilde kan akıtmak suretiyle canın çıkmasını nedir sağlamaktır bu da birkaç şekilde olabilir birincisi kendisi adına kesim yapılanı tazim etmek onun önünde alçalmak ve ona yakınlaşmak maksadıyla yapılan bir kesim ibadeti böyle bir kesim yüce Allah'ın teşri buyurduğu şekilde Sadece Allah için yapılır. Bu şekilde bir kimsenin Allah'tan başkası için yapılması nedir? Bu büyük bir şikrettir. Çünkü Şeyh rahimeullah kitabında zikrettiği kul inne salati ve nusuki ve mahyae ve memati lillahi rabbil alamin la leh. Deki şüphesiz benim namazım, kurban kesmem, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur bu İkincisi ise kesin bazen misafir ikram, bazen de düğün yemeği ya da buna benzer bir maksatla yapılabilir. Bu da vacip ve müstehap olan emredilmiştir. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem için Allah'a dua ettiğiniz için Allah'a dua ettiğiniz için İman eden bir kimsenin misafirine ikram bulunsun, ikramda bulunsun buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avfe Evlim velev bişahtim bir koyun ile dahi olsa düğün yemeği ver buyurmuştur sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü ise etini yemek suretiyle Faydalanmak, ticaretini yapmak veya buna benzer bir maksatla kesim yapmak bu da mübah kesim şekillerindendir. Burada aslı olan yüce Allah'ın şu ayetidir. Kallahu azze ve cel. E welem <gülüyor> yara enna khalaqna lehum mimma amilet eydina en'ama fa hum la malikun. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَثْ اَيْد۪ينَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ Görmezler mi ki onlar faydasını kendi ellerinizle var ettiğiniz hayvanlar yarattık. İşte kendileri bunlara sahiptirler. Onları kendilerine boyun eğdirdik. Hem binekleri bunlardandır, hem de onlardan yerler buyurdu. Allahü Azze Böyle bir iş olduğu şeye göre istenen ya da yasaklanan bir iş olabilir. وَدَرُولَ النَّذِرِ diyor burada قَوْلِهِ تَعَالَى يُفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا Onlar Adaklarını yerine getirirler ve kötülüğü yaygın bir gündel korkarlar buyurdu. Allahu Azze ve Celle. Bu ayet-i kerimin delili oluşu şöyle açıklanır. Diyor ki Şeyh Rahimullah, İbni Üzmir Rahimullah, Yüce Allah bu gibi kimseleri adaklarının gereğini yerine getirdikleri için övmektedir. Bu da Allah'ın böyle bir davranışı sevdiğine, sevdiğine delildir. Allah'ın sevdiği her amel ise ibadettir. Ayrıca bunu ayet-i kerimlerde geçen ve kötülüğü yaygın bir bir günden korkarlar buyruğu destek, desteklemektedir. Bil ki gereğini yerine getirdikleri için Yüce Allah'ın bu gibi kimseleri övdüğü nezir aslında Yüce Allah'ın farz kıldığı bütün ibadetleri kapsar. Çünkü farz olan ibadetlere insan başladığı takdirde onların gereklerini yerine getirmesiyle üstlenmiş olur. Çünkü Allah Azze ve Celle ثُمَّ يحب أن يحب نُذُورَهُمْ يحب بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ يحب تَفَثَهُمْ وَلْيُوْفُوا نُذُرَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Sonra kirlerini gidersinler, nezirlerini yerine getirsinler ve Beyt-i Atik yani Kabe'yi, Kabe'yi tavaf etsinler buyurdu Allah Azze ve Celle. Burada insanın kendisini herhangi bir şey ile ya da vacip olmayan bir itaat ile yükümlülük kılması anlamına gelen nezir yani adak mekruhtur. Kimi alim bunun haram olduğunu dahi söylemiştir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adak da bulunmayı yasaklamıştır ve şöyle buyurdur: "İnnehu la yeti bi hayr ve inna ma yestahricc yestahricc bihi min el bakhil." O ayrıca bir hayır getirmez, sadece onun vasıtasıyla cimri bir kimseden bir şey çıkarır. Yani ya Rabbi, benim şu çocuklarımı bu hastalıktan iyileştirirsen ben sana kurban keseceğim. Yani Allah'la pazarlıktır bu. Yani çocuğunu Allah Azze ve Celle iyileştirmesinden kurban kesmeyecek misin? Veya da Allah Azze ve Celle senin kurbanı muhtaç mıdır? Allah Azze ve Celle'nin seni mükellef etmediği bir şeyi ve Aleyhisselatü Vesselam bunu emretmediği halde sen niçin burada kendini sıkıntıya veriyorsun? Öyle değil mi? Niçin kendini sıkıntıya veriyorsun? Ya Rabbi işte... Şu işimi Şu işim iyi giderse kurban keseceğim Yani işin iyi gitmezse kurban kesmeyecek misin? Bu nedir? Akıllı bir insanın Yapabileceği bir Uyguluş değildir bu Doğru değil İşte İnnehu la ye'ati bi hayrini ve innema yestehruc minel bekil diyor Sallallahu aleyhi ve sellem O ayrıca bir hayır getirmez Sadece onun vasıtasıyla Cimri bir kimseden Bir şeyler çıkarılır Sallallahu aleyhi ve sellem Cimri'den mal çıkarır diyor Para çıkarır diyor Bununla beraber insan Hüce Allah'a itaat olmak üzere Bir adakta bulunacak olursa Onu mutlaka yerine getirmesi vacip olur Allah-u Azze ve Celle sana bunu teklif etmiyor. Aleyhisselatü Vesselam da öyle sünnetinde bir şey yoktur. Sen Allah-u Azze ve Celle böyle bir şart koşarsan işte onu yerine getirmesi senin üzerine vacip olur. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadiste men nezara en yutî'allah fel yutî'uhu kim Allah'a itaat etmeyi adarsa ona itaat etsin. Bu da Bukhari'de geçiyor. Hulasa nezir tabiri genel olarak farz ibadetler hakkında kullanıldığı gibi özel olarak da insanın Allah'u azze ve Celle için herhangi bir şey yerine getirmekle kendini yükümlü kılması anlamında kullanılır. Alimler bu özel anlamıyla neziri çeşitli kısımlara ayırtmışlardır. Bunlara dair geniş açıklamalar fıkıh kitaplarındandır. Ve burada el usulu ikinci وهو معرفه دين الاسلام بالادله وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعه والبراءه من الشرك واهله وهو ثلاثه مراتب diye burada inşallah bir daha dersimizde bu el usul ikinci bölümüne geçerek marifatu dinil islam böylece Allah'ım, Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in tanıdık. Bir de Rabbimizi tanıdık. Bir de şu mağrafat dini İslam. İslam dini tanıma bölümüne geçeceğiz. Hada ve Allah'u a'lam ve sallallahu ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi acma'in subhanekallahu ammur bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruka ve etubu ileykü sallallahu ala nebiyyina Muhammed وعلى آله وأصحابي أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هايد، سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقيب. سلام يا رينتونجا. إيش تجلس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. عند الله. I'm gonna ask him. He can't help me. Where are my money? I'm begging for my money. Ali Baba, Ali Baba, bicycle, he's riding Zitlek, zitlek, ila bağlar. İtliğinde yepekleri var. Möv, möv, ila bağlar. İtliğinde bitti. Maşallah, selam ver, haydi. Selam melek, melek, melek.